<Gülüşmeler> Araf Aref 172, 173 ve 174. Hami Rabbin Adem oğullarının sildinden suyunu çıkarmış ve kendilerinin nefislerine şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da demişlerdi ki evet, biz buna şahidiz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Veya daha önce sadece atalarımız şirk koşmuştu, biz ise onların ardından gelen bir nesiliz. Bizi batıl işleyenlerin yaptıkları yüzünden helak eder misiniz demeyesiniz. İşte biz ayetleri böyle uzun uza diye açıklarız, belki dönerler diye. Allah subhanahu ve teala oğullarının sürriyetlerini Allah'ın kendilerinin Rabbi ve maliki olduğunu, ondan başka hiçbir ilah bulunmadığına şahit olarak Adem'in sulbinden çıkardığını haber veriyor. Ve onlardan Rab'ların ikrarını aldığını söylüyor. Ve Rabb'imiz subhanahu ve teala onları fıtrat üzerine yarattığını ve öyleyse sen yüzünü muvahhid olarak dini Allah'ın fıtratına çevir ki Allah insanları bunun üzerine yaratmıştır buyuruyor Rum 30'da. Buhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Ama babası onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır Hıristiyanlaştırır ve Mecusileştirilir. Nitekim da tam bütün hayvan doğar. Siz ondan hiçbir organın eksikliğini hisseder misiniz? Galil Salatü Vesselam Efendimiz Allah buyuruyor ki ben kullarımı muvahhitler olarak yarattım şeytanlar gelip onları dinlerinden saptırarak uzaklaştırdı. Onlara helal kılınanları kendilerine haram kılındı, kıldılar buyurmuştur. Evet. Saat Esret İbn Seri şöyle rivayet etmiştir. ve Vesselam ile beraber dört, dört gazdede bulundum. Kavim savaşanları öldürdükten sonra zürriyetlerini alıp öldürmeye başladılar. Bu durum ve Vesselam'a nelere ne oluyor da ulaşınca ona çok ağır geldi öfkelendi bu kavimlere neler oluyorlar, oluyor da zürriyeti alıyorlar. Birisi ya Allah'ın öncesi, onlar müşriklerin çocukları değil mi dedi. Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız müşriklerin çocuklarıdır. Dikkat edin doğan her insan fıtrat üzere doğar. Dilleninceye kadar fıtrat üzerine devam eder. Ana babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır buyurmuştur. <gülüyor> evet. Yine Enes'ten gelen bir rivayette kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü cehennemliklerden birine ne dersin yeryüzünde senin bir şeyin olsaydı ona fidye olarak verir miydin? O evet deyince şöyle buyurulur. Ben bundan daha kolayını senden istedim. Adem'in solgundayken bana hiçbir şey ortak koşmayacağına dair senden söz aldım. Sen ise bana şirk koşmakta direttin demiştir. Bukhari ve Müslüm'de bu rivayeti bulabilirsiniz. Yine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz allah Teala Adem'in sülbünden Numan yani Arife'de söz almıştır. Onun sülbünden yarattığı her zürriyeti çıkarmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet biz buna şahidiz. Cennet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Sizi batıl işleyenlerin yaptıklarından helak eder misiniz demeyesiniz diyedir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayette kardeşlerim, Allahü Teala Adem'in zürriyetini onun sırtından zerreler şeklinde sudan bir dalgayla içindeyken çıkarmış demiştir. Evet. Ve yine Zahhak İbn-i altı günlük bir çocuğu ölmüştü. Ey Cabir oğlumu lahdine koyduğunda yüzünü aç ve bağını çöz. Muhakkak oğlum o tutulup sorulacak dedi. Bana emrettiğini yaptım. Bitince Allah sana merhamet etsin. Oğluna ne sorulacak? Ona bunu kim soracak dedim. Adem'in sulbündeyken ikrar etmiş olduğu misaktan sorulacak dedi. Ben ''Ey Ebul Kasım, Adem'in sulbindeyken ikrar etmiş olduğu misak nedir?'' diye sordum. Şöyle cevap verdi. Bana İbn-i Abbas'ın rivayetine göre allah Teala'nın Adem'in sulbünü mesvetmiş ve kıyamete kadar yaratacağı bütün insanları ondan çıkarıp ona, yalnız ona ibadet edeceklerine ve ona hiçbir şeyle şirk koşmayacaklarına dair kendilerinden söz almış. Onların rızıklarını tekeffül etmiş ve ve sonra onları Adem'in sulbine iade etmişti. O gün söz verenlerin hepsi doğmadıkça kıyamet asla kopmayacaktır. Onlardan son misaka erişip ona vefa gösterenlere bu ilk misak fayda verecek. Son misaka erişip de vefa göstermeyenlere ise ilk misak fayda vermeyecektir. Son misaka kavuşmadan önce küçük olarak ölenler ise ilk misak üzere fıtrat üzere ölmüştür. Bütün bu kanallar hadisin Allah Resulü Aleyhisselatü çıkmıştır. Yine bu mayanda İmam Ahmet'in naklettiği Ömer İbni Hattab hadisi de aynıdır. Kardeşlerim buna İslam'da ilk misak birinci misak denir. Allah Subhanahu ve Teala'nın Adem'in sulbinden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve onlardan Rablân'ın ikrarına dair bir ikrar almasıdır. Her ne kadar bu meseleyi hatırlamasak da Allah subhanahu ve Teala bunu bizlerin üzerine hükşet kılmıştır. Ve Allah subhanahu ve Teala bunu yarın kıyamette inkar etmeyesiniz diye herkesin kendi nefsini buna şahitler kıldığını zikretmiştir. Bu ayet-i iki tane tayife müşkülata düşer. Birincisi muhtezile dediğimiz tayife ki bunlar hatırlanmayan, bilinmeyen bir vaka insan üzerinde hükhet olmaz diyerek direkt inkara satmış. İkinci tayife burada Allah subhanahu ve teâlânın ahitlerini bozuk şirke düşecekler ifadesinden şirk kelimesini gündeme getirerek buradaki alınan Rablığın ikrarı değil, ilahlığın bir ikrarıdır diyerek her doğan çocuğun fıtrat üzerine değil, Müslüman olarak doğduğunu iddia etmişler ve cehaleti umumen mazeretinden çıkarmışlar. Hata yapan, hata işleyen herkesi cehennemle tekfir etmişler ve insanları alev cehenneme dostalamışlardır. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz de bu mayanda onları tarif ederken onlar Kur'an'ı okurlar gırtlaklarından aşağı geçmez. Yaşları genç, kafaları tıraşlı hülyaları bozuk demiştir. Ve puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. İşte onlar İslam'dan okunaydan çıktığı gibi çıkar veyahut hamurun kıldan ayrıldığı gibi İslam'dan ayrılır demişlerdir. Ve onları gördüğünüz yerde öldürün çünkü onlar Allah düşmanıdır demiş eğer ben onlara erişirsem muhakkak at kavminin öldürüldüğü gibi onları öldürürüm siz onlara erişirseniz onları öldürün buyurmuştur Allah haricilerin içerinde Müslümanları korusun onları gördüğünüzde birinci vasıfları işleri güçleri soru sorma insanların kalplerine katılaştırma ve Kişilerin kalplerine şüphe serpecek, edecek, insanları tereddüte götürecek, inkara sevk edecek işlerle uğraşmalarıdır. Asla iki tane Müslümanın yan yana gelmeleri onları rahat bırakmaz. Muhakkak onları bölecek, parçalayacak, birbirine düşürecek işler yapmaya çalışırlar. Ben şahsi kanaatim olarak bu tayfeyi yılanlara benzetiyorum. Çünkü onlar da çok sinsi, çok zehirli ve yalnız yaşayan hayvanlardır. Senede sadece bir ay civarında bir araya gelirler. O da şifleşme kastıyla. Hariciler de böyledir. Gördükleri yerde hemen kendi cinsleri olsun veyahut başkaları olsun hemen onları yeme, saldırma yollarına giderler ve zehirlerler. Allah subhanahu ve teala onların her türlü zehrinden, pisliğinden, Bizleri muhafaza etsin ve böyle hallere düşmekten bizleri korusun. 175, 176 ve 177 Onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrınan ve şeytanın arkasına taktığı ve sonunda azgınlardan olan o kimsenin haberini anlat Dileseydik onu bundan yükseltirdik. Fakat o yere saplandı ve hevesine uydu. Artık onun hali, o köpeğin hali gibidir ki, Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur, Kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali böyledir. Sen kıssayı anlat, belki düşünürler. Ayetlerimizi yalanlayarak kendilerine zulmeden kavmin misali, ne kötüdür evet soruyan köpeğin misalini veriyor Allah subhanahu ve teala evet Katar'da gelen rivayette kardeşlerim Dolka ahalisinden biri Allah'ın en yüce ismini bilir ve zorbalarla birlikte beytül i otururdu o Yemen halkından biriydi, ona Belam denirdi. Allahü Teala ona ayetlerini vermişti de, o bunları terk etmişti. Malik ibn dinardan gelen rivayette o İsrail oğullarının bilginlerinden olup, duası mahpul olanlardan, duasına icabet olanlardandı. Sıkıntılı durumlarda onu öne geçirirlerdi. Allah'ın peygamberi Musa, Allah'a davet etmek üzere onu Medyen kralına göndermişti. Kral ona arazi vermiş ve o da kralın dinine uyarak Mursa Aleyhisselam'ın dinini terk etmişti. Evet. İbni Ebu Hatim der ki, i̇bn Abbas'ın rivayetine göre o onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılan kimsenin haberini anlat ayet hakkında şöyle demiştir. O öyle bir adamdır ki kendisine kabul edilecek üç dua verilmişti. Onun bir karısı ve bir çocuğu vardı. Kadın üç duyadan birini benim için yap dedi. Ve o biri senindir. Dilediğini, dilediğin nedir dedi. Kadın Allah'ın İsrail oğulları içinde beni en güzel kadın kılmak için dua et dedi. Ve o da Allah'a dua etti. allah Teala onu İsrail oğulları içinde en güzel kadın kıldı. Kadın güzellikte kendisinin benzerini olmadığını görünce ondan yüz çevirdi ve bir başka bir şey istedi. Bunun üzerine adam onun bir köpek olmasına dua etti ve kadın köpek oldu. Böylece iki duası boşa gitti. Oğulları gelerek bu durumda bize karar ve rahat yok. Anamız köpek oldu. İnsanlar bizi bununla ayıplıyor. Allah'a dua et ki onu eski haline çevirsin dediler. Ve o Allah'a dua etti ve kadın eski haline döndü. Böylece üç duası da boşa gitti. İşte buna besus adı verildi. Evet. <gülüyor> Şeytanın arkasına taktığı şeytanına galebe çaldı. Şeytanına ne emrederse hemen uyuyor ve itaat ediyordu. Bu sebepledir ki Allah subhanahu ve teala ve sonunda azgınlardan, şaşkınlardan ve helak olanlardan oldu buyurmaktadır. Bu Zeyfe İbni Yem'in şöyle rivayet ediyor. Allah'ın Resulü Ali İsnaat bize şöyle buyurdu. Sizin için en çok endişe ettiğim kişi Kur'an okuyan, Kur'an'ın güzelliği üzerinde görünen ve İslam'ın yardımcısı olan fakat Allah'ın dilediği zaman bundan uzaklaşan ve onu arkasına atan, komşusunun üzerine kılıçtan yürüyüp onun şekline itam eden kişidir. Ben ey Allah'ın Resulü bu ikiden hangisi şirke daha layıktır atılan mı yoksa atan mı dedim bilakis atan buyurdu dileseydik bununla onu yükseltirdik ayeti ise Allahü Teala dileseydik onu vermiş olduğumuz ayetlerle dünya pisliklerinden kurtarırdık yüceltirdik fakat o yere saplandı dünyanın zinetine ve güzelliğine meyletti onun lezzet ve nimetlerine yöneldi. Dünya, akıl ve bahsiyet sahipleri dışında başkalarını nasıl aldatmışsa onu da aldattı buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Şimdi e, bu kıssayla alakalı gelen bir rivayet var. Tabii doğrusunu Allah bilir. Allah bilir. Ama nasılsa siz bunu duyacaksınız. Bu tefsirde de bunu naklediyor. Ben baştan sona İbn Kesir'in burada naklettiği gibi inşallah bir okuyayım. Hem de bu ayetler bu kıssalarla daha net anlaşılır inşallah. Amin. Ecmayim. Allah razı olsun cümlenizden. Muhammed İbni İsak İbn Yeser Salim Ebu Nadır'dan rivayet ederek şöyle diyor. Musa Aleyhisselam Şam arazisinden Kenan oğulları arazisine indiğinde Bela'nın kavmi Bela'nın yanına geldi ve İsrail oğullarından Emran oğlumuz Musa bizi memleketimizden çıkarma öldürmez ve buraya İsrail oğullarını yerleştirmek üzere geldi senin kavmiyiz şimdi Bey yapma tamam mı oğlum o yüzden üstünde oyna dedeciğim. Evet. Bizim başka bir yerimiz yok. Sen duası mahful olan birisin. Çık onlara karşı Allah'a dua et dediler. Yazıklar olsun size. O Allah'ın peygamberidir. Yanında melekler ve inananlar var. Nasıl gidip onlara beddua ederim? Allah benim bildiklerimi bilip dururken dedi. Kendisine bizim başka bir yerimiz yok dediler. Ve bu sözlerinde devam ederek ona yalvardılar, yumuşattılar, nihayet kandırdılar. O da kanıp İspahiloğulları askerini görebileceği bir dağa doğru gitmek üzere merkebine bindi. Bu husban dağıdır. Dağ üzerinde çok gitmeden merkebi çöktü. Merkepten inip onu vurdu ve hızlandırıp tekrar bindi. Çok yürümeden hayvan tekrar çöktü. onu vurup tekrar hızlandırdığında Allahü Teala merkebe izin verdi de ona karşı bir hüküket olmak üzere onunla konuştu ve yazıklar olsun sana ey belam nereye gidiyorsun? Benim yüzümü çeviren önümdeki milletleri görmüyor musun? Allah'ın peygamberi ve inananlara bedda etmek üzere onlara karşı mı gidiyorsun dedi. Fakat o merkebe vurmaya devam etti de Allah-u Teala onun yolunu serbest bıraktı ve yürüdü. Puspan tepesine çıktığında Musa ve İsrailoğulları askerlerinin tepesine beddua etmeye başladı. Onlara hangi kötülükten beddua etmişse dili kavmine çevrildi. Kavmi için ne hayır dua etmişse dili İsrail oğullarına çevrildi. Kavmi ona ey Belam ne yaptığını biliyor musun? Sen ancak onlara dua bize beddua ediyorsun dediler. Bu benim sahip olmadığım bir şeydir. Bu Allah'ın üzerine galebe çaldığı benim sahip olmadığım bir şeydir. Dedi ve dileri dışarı sarkıp göğsüne düştü. Bu üzerine onlara işte şimdi dünya ve ahiret benden gitmiştir. Ancak hile ve huda kalmıştır. Şimdi size bir düzen ve hile göstereceğim. Kadınları güzelleştirin onlara eşyalar verin. Sonra askere gönderin. Bunları asker içinde sapsınlar. Onlara emredin hiçbir kadın kendini isteyen birisinden kendisini geri çekmesin. Eğer onlardan bir tek adam zina ederse onlar kişi sizin lehinde bitirilmiştir dediler. Böylece yaptılar. Kadınlar asker içine girdiğinde Kenanlılardan ismi Kesba binti Sur bu Sur ümmetin reisiydi. Onun adında bir kadın İsrailoğullarının büyüklerinden ve Seman Oymağı'nın başkanı Zimri İbni Şelum, İbni Yakup, İbni İshak, İbni İbrahim'e uğradı. Zimri ona kalkıp güzelliği hoşuna gittiğinde elinden yakaladı ve onu götürüp Musa Aleyhisselam'ın huzurunda durdu. Öyle sanıyorum ki şimdi sen bu sana haramdır diyeceksin dedi. Hz. Musa evet o sana haramdır ona yaklaşma dedi. ...sonrağını bir çadıra sokup... ...onunla münasebette bulundu... Allahü Teala İsrailoğullarının arasına... ...tağın gönderdi... ...Hazreti Musa'nın işlerinin sahibi... ...idarecisi... ...Finhas İbni Elizar i̇zar İbni Harun olup... ...Zimri İbni Şelum... ...bu işi yaptığında orada değildi... ...tağın İsrailoğullar arasında dolanırken... ...geldi ve durumu öğrenip... ...harbesini aldı... ...harbesi bütünüyle demirdendi... ...ikisi yataktayken çadıra girdi ve ikisini de harbesine geçirip onları harbesiyle yöğe kaldırıp çıktı. Harbeyi koluyla tutmuş, dirseğini böğülüne dayamıştı. Harbe yanağına dayanmıştı, sakalı henüz yeni çıkıyordu. Ey Allah'ım sana isyan edene işte biz böyle yaparız dedi ve taun hastalığı kaldırıldı. Zimri'nin kadınla zina etmesiyle Finhas'ın onu öldürmesi arasında İsrail oğullarından nedeniyle ölenler sayıldı. Günün bir kısmında ölenlerin 70 bin, azaltanların 20 bin derler. Kişi olduğu görüldü. Bu sebeple İsrail oğulları kestikleri her hayvanın karnını, kolunu ve yanağını Finhas oğullarına verirler. Çünkü o harbeyi boruna dayandırmış, onu koluyla yakalamış ve yanağına dayanmıştır. Bütün malların ilk ve en güzellerini de ona verirler. Zira Finhas babası İzar'ın ilk çocuğuydu Belan İbni Baura hakkında allah Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılan o kimsenin haberini anlat sen kısa'yı anlat belki düşünürler ayetlerini indirmiştir artık onun hali o köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur ayetini. İbn-i gelen rivayette olanın dili göğsüne sarkmıştı. Bu ifadeyle onun üstüne varıldığında veya kendi haline bırakıldığında dilini sarkıtıp soluşuyla köpeğe benzetilmiştir. Allah bizleri böyle hallere düşmekten beri buyursun. Bizim için kötü örnek yoktur kardeşlerim. Cibesinden dönen, kusmudan dönen köpek gibidir. Onlara Allah zulmetmemiştir, bilakis hidayete tabi olmakla, mevraya itaattan yüz çevirip imtihan yuruna, yurduna meyletmemeleri, lezzetleri elde etmeye ve arzulara boyun eğmeye yönelmeleri ile bizzat kendileri kendilerini zulmettiler. Cennet karşılığında cehennemi, dünyayı seçip ahireti terk ettiler Allah ve Teala, bizleri bizlere ölen sevdirsin ahirete kavuşmayı sevdirsin oradaki lezzetleri sevdirsin ki dünya lezzetleri bile hiçbir zaman çekici güzel gelmesin amin ya Rabbi. 178 Allah kimi hidayete erdirirse odur hidayete eren Kimi de sattırırsa işte onlardır hüsnana uğrayanların kendisi. Evet. Ne güzel ayetler değil İbn-i gelen bir rivayette kardeşlerim. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ederiz. Ondan yardım dileriz. Ondan hidayet dileriz. Ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin kökülüklerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete eriştirirse onu dalalete götürecek kimse yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun yegane ilah olduğuna, ortağı olmadığına şehadet ederiz. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet. Allah'ın dilediği olur dilediği olmaz ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün sohbetlerine hutbelerine, nasihatlerine hep bununla başlamıştır bu hadisin tamamı İmam Ahmet'te ve Sünem sahiplerinde ve bir kısmı da Müslüm'de vardır 179 an olsun ki İzdinne insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, anlamazlar. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, duymazlar. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar kâfirlerin ta kendileridir. Aman sübhanuhu ve teala burada yarattıkları yaratmak istediğinde onlar olmadan önce ne yapacaklarını bildi ve bunu gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin sene önce katındaki kitapta yazdı. Üstünde gelen bir rivayette kardeşlerim, Abdullah ibn Amr şöyle naklediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala arşı üzerindeyken gökleri ve yeri yaratmazdan 50 bin sene önce yarattıklarının kaderlerini takdir etmiştir yine Ayşe Ayşememiz'den gelen bir rivayette o şöyle demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ensardan bir çocuğun cenazesine çağrıldı ben ey Allah'ın Resulü ne mutlu ona cennet kuşlarından bir kuş kötülük işlememiş kötülüğe erişmemiş dedim Bundan başka olacak ey Ayşe? Allah cenneti yarattı ve babalarının sulbındayken ona ehil olanları yarattı. Cehennemi yarattı ve babalarının sulbındayken ona ehli olanları da yarattı buyurmuştur. Yine Puhar dönüştüğünde gelen bir rivayette kardeşlerim sonra bir melek gönderilir de şu dört kelimeyi yazması emrolunur. Rıfkı, eceli, ameli, mutlu ya da mutsuz olduğu ve bu üzerine allah Teala'nın soyunu onun sulbünden çıkarıp onları sağcılar ve solcular ashabı yemin ve ashabı şimal olarak iki gruba ayırdığında şunlar cennet içindir aldırmam şunlar da cehennem içindir aldırmam buyurmuştur evet. allah ve Teala onların kalpleri vardır anlamazlar gözleri vardır görmezler kulakları vardır duymazlar. buyuruyor ki onlar Allah'ın Teala'nın yaratmış olduğu bu organlarından hiçbir şekilde yararlanmaz diyor evet burada devamen onlar hayvanlar gibidirler hakkı işitmeyen görmeyen hidayeti görmeyen bu kimseler bu duyularıyla sadece dünya hayatının dış görünüşünün maşiyetini temin etmede yararlanan salıverilmiş hayvanlar gibidir buyuruyor nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala bakara 171'de küfredenleri çağıranın misali bağırıp çağırmaktan başka bir şey duyuramayan hayvanlara haykıranın işi gibidir yani çobanla hayvanı misal göndermiştir onların imana çağrılmalarındaki halleri çobanı çağırdığında sadece sesini işiten ve fakat ne dediğini anlamayan hayvanların hali gibidir. Bu sebepledir ki bunlar hakkında hatta onlardan daha sapıktırlar buyrulmuş. Zira hayvan sözünü anlamasa bile böylelerinin hilafına çobanın sürdüğü yere giderler. Zira hayvanlar kafirin hilafına ya tabiatları veya Allah'ın onları insanların evine dolmuş olmasıyla ne için yaratıldıklarını bilirler. Kafir ise Allah'a ibadet ve tevhid için yaratılmış olduğu halde küfre düşüp Allah'a şirk koşmuşlardır. Bu sebeple kim Allah'a itaat ederse ahirette benzeri meleklerden daha şerefli olur. Küfr edenler de hayvanlardan daha kötüdür. Bu sebeple diyor ki Allah Azze ve Celle onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha sapıktırlar İşte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Aleyküm selam var Allah'a hoşgeldiniz. 180 en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona bunlarla dua edin. <gülüyor> Onun isimleri konusunda eğriler sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezalarını göreceklerdir. Burada İsmail Hüsna gündeme geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. allah Teala'nın 99 ismi vardır. Kim onları ezberlerse cennete girer. O tektir, teki sever. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Yine Tirmidin'in rivayet ettiği hadiste şu fazlalık da vardır kardeşlerim. O Allah'tır. Ondan başka ilah olmayandır. Rahman, Rahim, Melik, Kudüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Müsekebbir, Halık, Bari, Musavir, Affar, Kahhar, Vahhab, Rezak, Fettah, Alim, Qabız, Basit, Hafit, Rafi, Muiz, Muzil, Semi, Basir, Hakem, Adl, Gatis, Hadir, Halil, Azim, Kafur, Şekuf, Ali, Kebir, Hafiz, Mukit, Hasit, Celil, Kerim, Rakib, Mucib, Vasi, Hakim, Vedat, medit, Bais, Şehid, Hak, Vekil, Kavi, Metin, Veli, Hamit, Muhsi, Nubdi, Nuit, Muhyi, Numit, Hay, Hayyum, Vacid, macid, vahid ehad, sert samet, kadir muktedir mukadden, muahhar evvel, ahir zahir, batın vali, müteali bir tevrap, müntakın afuf, rauf malik, melik celal ve ikram sahibi, muksit cami Ani, Mugni Nani, Dar nafi Nuf Hadi, Bedi Vaki Varis, Reşit Sabırdır Evet, bu da Hadis-i Şerif'te gelen isimlerdendir Allah Üspana Hüveteala Öğrenen, hakkıyla Amel eden insanlar arasına Bir derece hızsız Evet 181 Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet var ki Onlar hakkı gösterirler Ve onunla adaleti uygularlar Evet Rabbimiz Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki Yarattığımız ümmetlerden öyle bir ümmet vardır ki Onlar söz ve amel ile hak üzere kaim olup Hakkı gösterirler Hakkı söylerler ona çağırırlar ve onunla hükmederler. Allah'ın bizi de onlardan yer. Bu kadar müslümde gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın emri gelinceye kadar ümmetinden hakka yardım eden bir grup mutlaka bulunacaktır. Onlardan ayrılanlar ve onlara muhalefet edenler onlara zarar veremez buyurmuştur. allah Teala ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları bilmeyecekleri noktadan derece derece helaka yaklaştırır buyuruyor. Onlara dünyada rızık ve geçim yolları açar, içinde bulundukları duruma aldanır ve kendilerinin bir şey üzere olduklarını sanırlar. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayeti kelime kerimede onlar kendilerine hatırlatılan şeyleri unutunca biz de kendilerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden sevinince onları yakaladık ve bütün ümitlerine mahrum kaldılar. Ve böylece zulmedenler kurulunun kökü kesilmişti. Hamz alemlerinden bulan Allah'a mahsustur. Evet. 184 Düşünmüyorlar mı ki arkadaşlarında hiçbir delilik yok. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Rabbimiz Spanus ve Teala şu ayetlerimizi yalanlayanlar düşünmüyorlar mı ki Arkadaşlarında yani Muhammed Aleyhisselam'da hiçbir delilik yok. ki o Allah'ın gerçek elçisidir. Hakla çağırır. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Halbine aklı olup da akletip anlayacak herkes için son derece açıktır <Gülüyor> Allah subhanahu ve teala burada yine müşriklerin ahlaklarından bahsediyor yani ahlaksızlıklarından onların her bir peygambere delilik isnat ettiği onların akıllarının olmadığı kavimlerini bölen insanlar olduğunu söylüyor Tabii ki müşriklerin bu ahlakları değişmez kardeşlerim. Onlar ne zaman bir Müslüman görse, ne zaman Allah'a tevekkül eden birilerini görseler, en önde gidenleri, en sonunda gidenleri dahi seni gözleriyle ezmeye, yok etmeye çalışırlar ve seni beyinsizlikten suçlarlar ve hep akılsızlıktan suçlarlar. Kendileri Allah'ın verdiği nimetleriyle hep akıllıdırlar ya, güçlüdürler ya ama onlar hiç düşünmüyorlar Arkadaş Arkadaşlarında hiçbir delilik yok. O ancak apaçık bir uyarıdır diyor Allah Azze ve Celle. 185 Onlar göklerin melekutuna, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye ve egellerinin yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmazlar mı? Buradan sonra hangi size inanacaklar? Evet. Allah subhanahu ve teala Muhammed aleyhisselamın Allah katından getirmiş olduğu bu sözü doğrulamadılarsa, artık Hz Muhammed'in Allah katından kitabının ayetleriyle getirmiş olduğu korkutma ve sakındırmadan sonra bunlar hangi korkutmadan hangi sakındırmadan çekinip tasdik edeceklerdir buyurmuştur. Evet. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Miraç gecesi yedinci göğe ulaştığımda üstüme baktım ve bir de gördüm ki şimşekler ve yıldırımlar var. Bir karına vardım, karınları evler gibiydi. Ey Cibril bunlar kimdir dedim. Bunlar faiz dedi. Dünya semasına indiğimde alt tarafıma baktım ve toz duman sesler gördüm nedir ey Cibril diye sordum. Bunlar şeytanlardır. Allah'ın göklerin ve yerinin melekotunu düşünmesinler diye Adem Ademoğullarının gözlerini saptırıyorlar. Şayet bunlar olmasaydı şaşıracak şeyler görülürdü diye cevap vermiştir. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoşgeldiniz. 386 Kimi Allah saptırırsa onu doğru yola götürecek yoktur. O bunları taşkınlıkları içinde serseri bir halde bırakır. Rabbimiz subhanahu ve teala buyuruyor ki, kimin hakkında dalalet yazılmışsa onu hiç kimse hidayete eriştiremez. O kimse kendi nersine baksa bile ona hiçbir fayda vermez. Aynen Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi kimin de Allah fikneye düşmesini isterse onun için senin Allah'a karşı hiçbir şeyde gücün yetmez maide 41'de duyulduğu gibi evet Allah razı olsun <gülüyor> evet evet 187 sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar de ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun ağırlığını göklerde yerde kaldıramaz. O size ansızın gelir. Sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Evet. Bu ayet Kureyş hakkında ve Yahudiler hakkında nazil olmuştur. Onlar vuku bulmasını uzak görerek ve varlığını yalanlayarak fiyametin vaktini soruyorlardı. Allah ve teala da bu ayetleri indirmiştir. Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette kardeşlerim, ve Vesselam Efendimiz, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz güneş batıdan doğup da insanlar onu gördüklerinde toptan iman ederler İşte o zaman şayet kişi önceden iman etmemiş veya imanından bir hayır kazanmamışsa kişiye imanın sayda vermeyeceği zamandır İki kişi elbiselerini aralarında açmış henüz satamamışlar ve gürememişlerken Kıyamet kopacaktır. Kişi devesinin sütünü sağıp ayrılmışken onu yiyemeden, içemeden kıyamet kopacaktır. Kişi yiyeceğini ağzına almış fakat henüz yememişken kıyamet kopacaktır buyurmuştur. Allah bizleri iman üzerine öldürsün. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi yeni doğurmuş devesini sağmış fakat kabı ağzına içmek üzere ulaştıramadan kıyamet onun üzerine kopacaktır buyurmuştur evet hamd ve minnet Allah'a mahsustur bu halde gelen bir rivayette kardeşlerim edebinin biri gül bir sesle ey Muhammed diye bağırıyor aleyhissalatü vesselam ona onun benzerine benzer bir sesle Ha, diye seslenmiş. Bedevi, ey, Ziya, ey Muhammed kıyamet ne zamandır diye soruyor. Aleyhissalatü vesselam ona yazıklar olsun sana. Kıyamet mutlaka gelecek. Sen ona ne hazırladın diyor. O, ben ona çokça namaz ve oruç hazırladım fakat Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum diyor. Bu yüzden Aleyhissalatü vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Müslümanlar bu hadise sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmemişlerdi. Yine Bukhari ve Müslüman rivayet ettiği bir hadiste kardeşlerim, Aleyhissalatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Evet, bu hadiste dalalete ediyor ki, Aleyhissalatü Vesselam insanların bilmeleri gerekli olmayan bir şey kendisine sorulduğunda, onların hakkında daha önemli olana irşat buyurmuştur. Nitekim burada, ter ne kadar vaktini kesin olarak bilmiyor olsa da, kıyametin gelmesinden önce, ona hazırlamayı irşat buyurmuştur. Bu sebeple bakın, üstüne rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Bedeviler aleyhissalatü vesselam'a gelip ona, kıyameti soruyorlar. Kıyamet ne zamandır dediklerinde, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, en genç olanına bakmış ve eğer şu yaşarsa ona ihtiyarlık ulaşmadan evvel kıyamet kopacaktır diyor. Bununla onları ahiret yurdunun derdahına kavuşmaya götürecek ölümleri kastetmiştir. Yine Enes'ten gelen bir rivayette Müslüm naklediyor. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kıyameti sorduğunda yanında Ensardan Muhammed denilen bir çocuk vardı. Eğer bu çocuk yaşarsa umulur ki ihtiyarlık buna ulaşmadan kıyamet kopar buyurmuştur. Allah Sübhanehu ve Teala sana hazırlık yapan, ondan korkan, şanını insanlardan eylesin. Aynen Cibril hadisinde de olduğu gibi ne zaman kopacak dediğinde soran sorulandan daha bilgili değildir diyor. Ve Bari onun alametlerinden bahset Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin bildirdiği kıyametten önce olacak alametleri göstermiştir. Deminki rivayette ise o çocuk yaşlanmadan derken ahirette ölümün olduğunu kastetmiştir. Yoksa o çocuğun ölümüyle kıyametin geleceği değil. 188 de ben kendimi Allah'ın gülediğimden başka ne fayda verebilirim ne de zarar. Eğer ben kaybı güleydim daha çok hayır yapmak isterdim. Ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben sadece iman eden bir kavme uyarıcı ve müjdeciyim. Allahü Teala eğer ben kaybı güleydim daha çok hayır yapmak isterdim. Buyuruyor ki bu ayet hakkında Evet. evet kardeşlerim Allah subhanahu ve teala böyle buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ameli devamlıydı. Bir rivayette bir amel işlediğinde ona devam ederdi. Ve Allah subhanahu ve teala siz amel işledikçe Allah sizin amellenizi zahir etmez buyuruyor. Ve buradaki şayet kaybı bilseydim, kıtlık senesi için, bolluk senesinde hazırlık yapar, pahalıyı ucuzu bilir ve ucuzdan onun için hazırlık yapardım. Sonra İbn-i diyor bunu, Allahü Teala onun Allah azab Allah'ın azabından uyarıcı ve müminlere cenneti müjdeleyici olduğunu haber vermiştir. Nitekim başka bir Ayette işte biz bunu Kur'an'ı muttakilere müjdeliyesin ve inatçı kavmi uyarasın diye senin dilinle indirerek kolaylaştırdık.